Bu kaypak diplomasinin ötesinde iç savaş devam ediyordu. 1929 yılının güz sonu İbni Suud bizzat savaşa katıldı. Bu sefer Eddaviş'i mademki isyancılara açık bir bölgeydi, mademki isyancıları koruyor ve yeni eylemleri için bir üs olarak kullanılıyordu, gerekirse kuvvetini içine kadar kovalamaya ve orada bastırmaya kararlıydı. İbni Suud'un İngilizlere de bildirmekten geri durmadığı bu kararlı tutum karşısında İngilizler, oyunu daha fazla sürdürmenin tehlikeli olacağını açıkça anlamış olacaklar ki, İngiliz uçakları desteğinde Eddavish'in kuvvet topraklarına geri dönmesini engelleyecek mekanize bir birlik çıkardılar. İsyancı lider davayı kaybettiğini anladı. Meydan savaşında kralın karşısında fazla dayanamayacağını biliyordu. Bu nedenle antlaşma yollarını aradı. Kralın şartları kesin ve açıktı. İsyancı kabileler teslim olacak, silahları, atları, develeri ellerinden alınacak, Eddaviş'in hayatı bağışlanacak, fakat ömrünün bundan sonraki günlerini Riyad'da geçirecekti. Her zaman hareket dolu bir eylem adamı olan Eddaviş, uyuşuk, hareketsiz bir hayata razı olamazdı tabii. Teklifi reddetti. Kralın üstün güçleri karşısında son sipere kadar savaşan isyancı güçler, Sonunda tamamen bozguna uğradılar. Eddaviş ve birkaç başka lider, Ferhan İbni Meşhur ve Acman kabile reisi, Naif Ebu Kilab ve benzeri, Irak'a kaçtılar. İbni Suud, Eddaviş'in iadesini istedi. Eski Arap geleneğine uyarak, Irak kralı Faysal, kendisine sığınan Eddaviş'i teslim etmeye yanaşmadı bir süre. Ama sonunda razı oldu. 1930 yılı başlarında Eddaviş, Ağır hasta bir durumdayken krala iade edilerek Riyad'a getirildi. Birkaç hafta içinde durumu iyice ağırlaşınca İbn-i Suud o geleneksel ali cenaplığını bir kez daha kullanarak onu Artaviye'ye ailesinin yanına gönderdi. Ve bu fırtınalı hayat böylece sona ermiş oldu. İbn-i Suud'un ülkesinde artık yeniden barış hüküm sürüyordu. Arca kuyularının çevresinde barış hüküm sürüyor şimdi. Allah uzun ömürler versin size yolcular. Buyurun, safalar getirdiniz diye bağırıyor, mutayırlı, yaşlı bedevi. Ve adamları da develerimize suvarıyor. Yakın zamanlar, kin ve düşmanlığı tamamen unutulmuş görünüyor. Sanki hiçbir zaman olmamış gibi. Çünkü bedeviler garip bir kavimdirler. Hayali kışkırtmalarla bile dindirilmez, baş eğilmez tutkulara kapılır, alev gibi parlar, sonra da yine umulmadık bir anda, Umulmadık bir nedene baş eğerek yatışır, İçinde alçak gönüllülüğün, cömertliğin ve diğer gamlığın hüküm sürdüğü bir hayatın kararlı ritmine dönerler. Cennet ve cehennem kapı komşudur onlar için. Develerimiz için geniş deri kaplarla su çekerken, mutairli çobanlar birazdan söylüyorlar. İç, iç bu sudan bitecek diye korkma öyle. Kuyu rahmet dolu. Dibi de görünmüyor. Hayilden ayrılışımızın beşinci günü Medine Ovası'na varıyor ve uzaktan Uhud Dağı'nın karanlık silüetini görüyoruz. Develerimiz yorgun adımlarla ilerliyorlar. Arkamızda uzun bir yol bıraktık. Sabahın erken saatlerinden geceye kadar süren bir yolculuk. Zeyd ve Mansur sessiz, ben de sessizim. Ay ışığı altında mazgallı surları ve peygamber mescidinin ince uzun minaresiyle karşımıza çıkıyor şehir. Kuzeye baktığı için Suriye kapısı diye adlandırılan şehir kapısının önüne varıyoruz. Kapının heybetli burçları önünde ürkek davranıyor develer. Ve onları kapıdan içeri sokmak için değneklerimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Uzun bir geziden sonra işte yine peygamberin şehrinde evimdeyim. Evet. Bu şehir, yıllar boyunca benim gerçekten evim oldu. Derin, aşina bir sükunet hüküm sürüyor, Hülya'lı, tenha sokaklarında. Şurada, burada, develerin ayaklarının altına, Tembel bir köpek doğrulup kenara çekiliyor. Genç bir adam, alçak sesle şarkı söyleyerek yürüyor. Sesi yumuşak bir ahenk içinde titreşip, Bir yan geçitte sönüp gidiyor. Oyma balkonlar, Cumbalı pencereler, karanlık ve sessiz dünyalar halinde asılı duruyorlar tepemizde. Ay ışığı, taze süt gibi ılık. Ve işte benim evim. Biz ikimiz kapının önünde develeri çöktürürken, Mansur bazı arkadaşlarına uğramak üzere ayrılıyor. Zeyt develeri köstekliyor ve tek kelime söylemeden eğer heybelerini çözmeye başlıyor. Kapıyı dövüyorum. Çok geçmeden içeriden ayak sesleri işitiyorum. Kapının üstündeki pencerede bir fener ışığının yaklaştığı görülüyor. Sürgü çekiliyor ve karşımda benim Sudanlı yaşlı hizmetçim. Amine, sevinçle bağırıyor. O, efendim gelmiş. Birikinde üzeri. Bir dostumla birlikte oturuyoruz. Medine'nin güney kapısının dışında, dostumun hurma bahçesindeyiz. Sık ve kalabalık hurma ağaçları, bahçeye sonu gelmez bir görünüş vererek, Kurşuni yeşil bir alacak karanlık içinde derinlere doğru uzanıp gidiyorlar. Ağaçlar henüz genç ve bodur. Gün ışığı, onların gövdeleri ve sivri, kemerli yapraklarının üzerinde raksediyor. Yılın bu vaktinde hemen her gün aralıksız esen kum rüzgarından ötürü, renkleri biraz tozlu bir yeşile bakıyor. Yalnız hurma ağaçlarının altında zemini bir halı gibi kaplayan, sık yonca örtüsü, parlak, Lekesiz yeşil rengini koruyor. Önümde biraz uzağımda şehrin kimi yerde taş, kimi yerde de tuğladan yapılmış eski boz surları uzanıyor. Surlar üzerinde, şurada burada burçlar göze çarpıyor. Sur kulesinin ötesinde, şehrin içinde başka bir bahçenin görkemli hurma ağaçları, güneşten kararmış pencere kepenkleri ve kapalı balkonlarıyla şehrin evleri görünüyor. Evlerden bazıları, surların bir parçasını oluşturacak biçimde surlarla birlikte inşa edilmişler. Uzaktan Mescid-i Nebevi'nin beş minaresini görebiliyorum. Filüt sesi gibi ince ve yüksek beş minare. Ve peygamberin evini. Yaşarken evi, öldükten sonra da mezarı olan bu yapıyı örten ve saklayan büyük yeşil bir kubbe. Daha da uzakta, şehrin ötesinde, mescidin Beş minaresi, hurma ağaçlarının görkemli kavislerine ve şehrin şirin evlerine arkada kızıl kahverengi bir fon oluşturarak yükselen Uhud dağının çıplak, kayalık sırtları. İkindi üzerinin parlak güneşiyle aydınlanan gökyüzü, saydan bulutların üzerinde cam berraklığı içinde uzanıyor. Ve şehir mavi, altın renkli ve yeşil bir ışık seri içinde yüzüyor. Yukarılarda yumuşak bulutların çevresinde aldatıcı bir rüzgar dolaşıyor. Arabistan'da hiçbir zaman hava bulutlu. Şimdi yağmur yağacak diyemezsiniz. Çünkü havayı tufan koparacakmışçasına kara bulutlarla kapalı gördüğünüz zamanlar bile, çok kere bakarsınız, nereden çıktığı belli olmayan ani bir çöl rüzgârı, uğultular içinde bulutları çekip götürmüş ve o zaman gök acımasızca yeniden, Açık mavi rengine dönerken, yağmur bekleyen insanların tevekkülle başlarını çevirip, La havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur dediklerini duyarsınız. Dostuma veda edip şehrin kapısına doğru yürüyorum. Eşek üzerinde biri geçiyor yanımdan. Sırtları yonca balyalarıyla yüklü başka bir eşeği katmış önüne. Asasını kaldırıp, Selamun Aleyküm. Diyor geçerken. Ve ben de aleykümselam diye karşılık veriyorum ona. Sonra siyah elbisesinin etekleriyle arkasından yeri süpürerek yüzü peçeli genç bir bedevi kadın geçiyor. Parlak gözleri o kadar siyah ki göz bebekleriyle iris tabakasını birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Genç çöl hayvanlarının ürkek, tedirgin adımlarını andıran bir şeyler var yürüyüşünde. Şehre giriyor ve büyük manaka meydanını yürüyerek Çevresinde altın gümüş liraları şıngırdatıp duran para simsarlarının oturduğu Mısır kapısının ağır kemeri altından geçip şehrin iç surlarından içeri giriyorum. Ana çarşıdayım şimdi. Burası genişliği on iki ayağa geçmeyen, üzerinde küçük fakat arı kovana gibi kaynayan dükkanların yan yana iç içe sıralandığı işlek bir cadde. Satıcılar neşeli seslerle mallarını övüp duruyorlar. Nefis başörtüler, ipek şallar, kaşmir yünden elbiseler, gelip geçenlerin gözlerini kamaştırıyor. Gümüş işleri yapan kuyumcular, bedevi takıları, bilezikler, halhallar, gerdanlıklar ve küpelerle dolu küçük cam tezgahların gerisinde çömermiş oturuyorlar. Kına dolu leğenler, rastlık dolu küçük kırmızı torbalar, çeşit çeşit renklerde yağ ve esans şişeleri ve tezgahlar dolusu baharat. Bedevi giysileri, deve koşumları, eğerler, uzun püsküllü kırmızı ve mavi eğer heybeleri satan necitli tacirler. Ve omzunda bir İran halısıyla deve yönünden bir abaye, koltuğunun altında da bir pirinç semaver, var gücüyle bağırarak çarşıda dolaşıp duran bir tellal. Her yöne doğru devinen bir insan seli. Medine'den, Arabistan'ın öteki bölgelerinden ve şehir hac mevsimini izleyen günlerde olduğu için, Hemen hemen dünyanın her yanından insanlarla dolup taşıyor çarşı. Senegal'den, Kırgızistan'dan, Doğu Hint adalarından, Atlantiyen ötesinden, Astragandan, Zengibardan ve daha nice nice diğerlerden.